1. İç dünya, dış dünya. Hazırlayan ve sunan Melda Keskin. Merhaba. Bugün kayıt cihazıyla bir kez daha karşınızdayım. Eee bu sefer çadırdan yapmıyorum programı. Eee daha önce bir kayıt daha yaptım. Biraz ısındım. Eee kayıt neden mi oldu? Çünkü Mahir Başdoğan'ın Adeta 4 Mala programına konuk oldum. Onun programını önden kaydettik. Eee bugün önden sonra siz beni şu anda duyarken eee önden sonra Onunla da yaptığımız söyleşiyi daha doğrusu onun benimle yapmış olduğu söyleşiyi dinleme imkanı olabilir isterseniz saat 2'de 2 ile 2.30 arasında. Eee evet böylece kayıt cihazıyla 3. kez baş başayım. E, i̇nanın e, karşımda bir insan varken, bu benim bir konuğum da olabilir, benim konuk olduğum programın e, yapımcısı, sunucusu da olabilir, çok daha rahat. E, bunu geçen hafta da e, söylemiştim, bayağı insan e, gergin oluyor. Ama şu anda e, çadırda değilim, e, bir masa var önümde, iskemle de oturabiliyorum. Dolayısıyla elimde tutup kayıt cihazını tutuyorum bioterafa bioterafa heyecan içinde hareket ettirip sesi bozmuyorum diye umarım. Eee şu anda iyi bir ses duyduğunuzu e, umuyorum. Eee evet, eee dün akşamda yani bu programın yayınlandığı günün e, bir önceki gecesi eee dolunaydı. Dolunayla neler oldu, neler bitti? Aslında bir programımda e, sanırım evet hiç astrolojiye yer vermedim. E astroloji bana biraz karışık gelir. E işte o gezegen oradaydı, şimdi buraya gitti. O onunla bir araya geldi, kesişti falan filan. E benimki gibi e, zihinler için biraz fazla karışık. E ama e, gene de dolunayın ne anlama geldiğini eee ve dolunayla ilgili eee belki de şu anda bilmemizde fayda olacak şeyleri eee sizinle paylaşmak istedim. Dolunay eee birkaç saat önce gerçekleşmiş olsa da. Eee çünkü bu etkiler hani 3 gün önce, 3 gün sonra gibi de eee söylenir benim duyduğum. Eee bu an hangi tür bir hangi tür eee etkiler altındayız? Nasıl bir enerjiler eee bizim dışımızda eee etki yapıyorlar eee yaşamlarımıza. İşte bunlarla ilgili ben de merak ettim. Eee aslında dolunayların bir şeyleri eee bırakma zamanı olduğunu, bazı defterleri kapatma zamanı olduğunu eee biliyordum. Yeni ayların da hani yeni bir başlangıç yapmaya uygun olduğunu. Eee bu arada bu sadece eee soyut alanlarda değil. E i̇nsanın saçını tırnağını keserken bile, e, hatta bitkileri tohumdan ekerken ya da işte fideleri toprakla buluştururken e, bile bilmesi gereken bazı şeyler var. Ay'ın e, büyük bir gücü var yeryüzünde. E, bu maddi manevi böyle en azından gelgitleri e, biliyoruz onun nasıl bir gücü olduğunu, suları nasıl hareket ettirdiğini biliyoruz. Eee biz de çoğumuz sudan oluşan canlılar olarak eee bundan payımızı alıyoruz diye yani kestirmeden gidebilirim. Eee uzun uzun astrolojik açıklamalara girmeksizin. Eee biraz araştırdım. Eee bazı yazılar buldum. Eee Türkçe ve İngilizce sitelerde. Eee bunlardan en çok hoşuma giden eee olayı Eee şöyle aktarmış. Yazarın ismi e, Kathy Lin Pagano. E, belki Pagano Paganos'dan gelen bir e, takma isim olabilir. Eee Kathy Lin Pagano e, bir kozmik öyküden bahsediyor. E, şu anda yaşamakta olduğumuz e, dolunay döneminin işte boğa burcuyla bağlantılı bir e, dolunaymış bu. E, 17 Kasım Ve bugün 18 Kasım sizin programı dinlediğiniz gün için etkilerinden söz ederken şöyle başlamış. Diyor ki bundan önce Akrep Burcu ile bağlantılı bir dönemmiş ve bir enerji tsunamisinin içinden yeni çıktık diyor. E, Tabi yeryüzünde birçok... E, yıkım yaratan fırtınalar, kasırgalar, işte depremler, tsunamiler oluyor ve bu sözcüğü öyle hani çok keyifle ben söyleyemediğimi fark ediyorum şu anda. Çok hayata mal oluyor. İşte iklim değişiklikleri, çeşitli felaketler. Ama enerjilerin bir fırtınası, bir kasırgası, bir tsunamisi gibi adlandırdığı bir dönemden yeni çıktığımızı söylemiş yazdığı makalede. Ah bu geçtiğimiz 2 gün 2 hafta önce pardon yaptığım programda bu vahşi adam wilderman fotoğraflarıyla ilgili yaptığım programda da söylemiştim o zaman Cadılar Bayramının eee hemen o o günlere denk gelen bir zamanda kayıt yapmıştım. Eee Samhain, Samhain, eee Halloween işte e, daha sonra Hristiyanların e, bütün azizler zamanı, bütün aziler günü diye adlandırdığı o günlerde eee aslında eee gayet ilginç kesişmeler olduğunu söylüyor e, Keith bize. İşte bir takım ay tutulmaları oldu. İşte bazı gezegenler bazı şekillerde hizalandı. İşte e, Merkür e, şöyle oldu. Skorpio, Akrep şöyle oldu. Jüpiter böyle oldu falan. E, o kısımları geçiyorum. Çünkü onlar benim kafamı karıştırıyor. Ben o kadar kolay onları kavrayamıyorum. Siz de yormak istemiyorum açıkçası belki doğrudan astrolojiyle ilgili değilseniz. E fakat e, şu anda bir dönüşüm olduğu kesin bu anlatıma göre. E yani büyük bir dalga, büyük bir fırtına kopmuş ve o geçmiş durumda. E kendinizi artık biraz huzur, sükun e, ve güven altında hissedebileceğinizi eee anlıyorum ben bu yazıdan. Yani sizin, benim işte kim bu konularla ilgiliyse e, bir rahat soluk alma zamanıymış. E tabii bir takım endişeleri bir takım düş kırıklıklarını bırakmak için de bu dolunayın iyi bir zaman olduğunu anlıyorum. Diyor ki keşif bırakın kendinizi şöyle bedeninizin içinde biraz sanki rahat bir koltuğa gömülür gibi şöyle gömülün ve ruhunuzu tazeleyin. Normalde dolunay nedir diye bir düşündüğüm zaman ben de eee onun söyledikleri bana iyi geldi. Çünkü güneşin ışığını tamamen bize yansıtıyor dolunay. Yani aradaki evrelerde biz onu böyle bir kıymık gibi yeni ayda görüyoruz. Yeni aydan önce kap karanlık, hiçbir yansıma yok. Ay kapkara oluyor. İşte ondan sonra yarım ay, işte 4'te 3 ay derken güneşten aldığı bütün ışığı bütün yüzeyiyle bize yansıttığı bir zaman dolunay. Eee ve bu e, sırada e, şu anki bulunduğumuz dolunayda da bizim eee bazı kaynaklarımızla içsel ve dışsal kaynaklarımızla ilgili etkiler varmış. Cinsellikle, güçle, iktidarımızla ilgili eee bir zamanmış. E, aynı zamanda da mahremiyet ve belki Evet, ihanet veya işte birine işte bunu bana yapamazsın, bana bunu bu bana yapılır mı türünden sözler söyletecek. Bazı duyguların eee öne çıktığı, bilincimize yükseldiği bir zaman olmuş bu fırtınalı zamanda. Yani işte kaynaklarla ilgili belki endişeler, sıkıntılar, cinsellikle ilgili, gücümüzle ilgili bütün bunların içinden artık çıkıp bir sakin yerde dinlenme zamanı şu an. Eee bütün bunların arka planında gezegenler, onların birbirleriyle olan açıları vesaireleri var dediğim gibi. Fakat bu sıkıntılı dönemi eğer siz de hissettiyseniz benim gibi. Çünkü biz de şu anda bu 3 aylık çadır deneyiminin son evresine, son haftasına belki girdik. E, havalar e, soğudu, şiddetli rüzgarlar oluyor e, fakat e, her şeye rağmen açık havada olmak güzel ama e, bu geçtiğimiz e, bir buçuk, bir, bir buçuk ay içinde gerçekten bir sürü korkumuzla, bir sürü endişemizle ve bir sürü direndiğimiz şeyle e, yüzleşmek zorunda kaldık. Yani bunu farkındalıkla ve niyetle, iyi niyetle yaptığımız halde, ben de yapmaya çalıştığım halde, Eee bayağı zorlandım. Eee ve Ketelin e, Pagano bize e, bu dönemde ne öğrendiniz diye soruyor. Eee gölgenizin eee bir bölümünü kendinize katabildiniz mi diye soruyor. Eee gölgeyi de büyük harfle başlamış bir sözcük olarak. Yani bastırdığımız, yok saydığımız, başkalarında bulup kabahati onlara attığımız, suçladığımız onları eee bir takım gölgelerimiz var ve onlar kabul edilmek istiyorlar bizim tarafımızdan. Eee onun için bize sürekli olarak kendilerini bazı sıkıntılarla, acılarla duyurmak, göstermek, fark ettirmek istiyorlar. Eee ve başkalarından yansıtıldığı zaman da o o başka insanlar ayna gibi kullanıp kendilerini bize göstermek istiyorlar açıkçası. Eee biz de bu dönemde eee farkındalıkla dediğim gibi yaşamaya çalışmış olsak bile epey zorluk çektik. Eee bir takım kişisel yaralarımız artık iyileşmesi gereken yaralarımız iyice acıdı. Hah bu bir takım işte kederler eskide kaldığı halde yeniden canlanan, tetiklenen üzüntüler, eee bir takım eski hikayelerimiz işte onlarla karşı karşıyaydık. Eee şimdi ama artık bunlarla işimiz bir süreliğine en azından bitmiş ve şifa'nın yaygın olarak hissedilebileceği ve yeni bir öykü yazabileceğimiz bir döneme girdik. Eee ben bunu anlıyorum gene okuduklarımdan ve şu anda da bize yeterince zamanınız olacak bunlarla ilgili yavaş yavaş sindirmeye bu aşamaları diye bir müjde de vermiş Keysi yazısında. Eee ve şu anda artık dinlenme zamanı diyor. Eee ve yılın sonuna doğru sonbahar bütün hızıyla kışa doğru evrilirken çeşitli kutlamalar yapabileceğimizi bize hatırlatıyor eee maddi manevi hasadımızı eee artık yaptığımızı eee ve eskinin yerine yeniyi koyabileceğimizi. Eskinin peşini bırakırsak, onun ölmesine izin verirsek eee yeni bir ışığın içimizde doğabileceğini eee ve o 21 Aralık gününe kadarki süreci bu şekilde değerlendirmemizin güzel olacağını söylüyor dinlenmek ve kutlamak için eee güzel bir zaman. Bu ben de okuduğum zaman bir derin nefes aldım. Çünkü neredeyse dün akşama kadar hakikaten bir takım hesaplaşmalar ve bir takım eee zorlanmalar içindeydim. Eee ama bu sabah ilginçtir ki eee bu kaydı yaptığım sabah ve bugün dolunay. Acaba nelere niyet etsem, nelere niyet etsek bugün için en azından diye düşünürken eee evet bir takım kalıpları bırakmaya, onlara teşekkür edip eee onların hani getirisini götürüsünü önüme koyup eski kalıpların bazılarından şimdilik onlara veda edip şimdilik demeyeyim belki de bütünlük onlara veda edip bir şeyi dönüştürmeye niyet etmiştim. E mükemmeliyetçi tarafımla ilgili bu. E mükemmeliyetçi bir tarafta, öbür tarafta da aman boşver ne gerek var. Ee, hiçbir şey için uğraşmaya değmez. Zaten hayat bizim kontrolümüzde değil diyen bir başka onun karşıtı var. E ve bu ikiliye de e, teşekkür edip onları birleştirmeye niyet ettim. Onları bir bütün içinde eritmeye niyet ettim. E ve bugün e, çalışırken inşaat içinde işte bir takım eee yalıtım yastıklarını e, preslenmişsaz yastıkları e, bir takım yerlere sıkıştırmaya, sokmaya, kesmeye onları çalışırken eee bu niyetle çalıştım. Yani ve bu niyeti gözeterek e, ne çok mükemmeliyetçi olup kendimi yorup harab etmeye e ne de tamamen peşini bırakıp vazgeçip işte olmuyor deyip veyahutta olsa da bu kadar oluyor deyip hani bir depresif ruh hali içinde eee boğulmaya e, gitmek üzere tam ortada nasıl dururum o e, denedim ve gözledim. Ve hakikaten de akşam geldiğinde saat 5.30'du, hava kararıyor artık. Eee o zaman içimde bir güzel e, huzur ve yorgunluk vardı. E, şimdi de e, bu dediğim saatten işte 4 saat sonra enerjim yerinde ve sizin için bu programı eee kaydetmeye çalışıyorum. Hı evet bizim için ölüm ve doğum aslında birbirini kovalayan iki kutup. Yani ölümü yok farz etmek mümkün değil. Hangi ölçekte olursa olsun sürekli ölüyoruz ve diriliyoruz. Her nefeste nefesimizi veriyoruz ve bir daha alacağımızın garantisi yok aslında o saniye. Eee ama hiç böyle bir kaygıyı hissetmek sizin yeni bir nefesi de aynı doğallık içinde alıyoruz. Gerçeği bir bütün olarak kabul ettiğimiz anlar işte bu nefes alışverişiyle belki özdeş. Ama biraz daha büyüdüğü zaman zaman dilimleri hatta bir hayat ve hayatın son bulması söz konusu olduğunda o kadar rahat karşılayamıyoruz ölümü eee bu yolda adım atabiliriz diye düşünüyorum. Yani hiç kimse, hiçbir canlı belki ölümü rahatlıkla kabul edemeyebilir çeşitli eee seviyelerde. Ama onun da yaşamı değerli kıldığını bilerek onunla barış içinde olmaya niyet edebiliriz gene belki bu dolunay döneminde. Eee yeni şeylerin, eee çiçeklerin belki tomurcuklanması yeni yaprakların açması için bir etki var bu dolunayda. Eee diyeceksiniz ki sonbaharda ne çiçeği ne yapra. Aslında öyle demeyin çünkü bu güzel sonbaharda bizim bulunduğumuz yerde çiğdemler, siklamenler çiçek olarak gayet canlı ve güzel açıyorlar. Mantarlar tamamen eee rengarenk ve değişik boyutlarda ve şekillerde eee adeta fışkırıyorlar yeryüzüne. Eee onun dışında eee birçok yabani ot ya da yabancı ot denilen yenilebilir otlar benim sevdiklerim. İşte kaz ayakları, e, efendim horoz e, horoz değil de mısırda onun da adı, şimdi adını toparlayamadım. Eee Eşek marulu diyecektim. Horoz çıkbaz mı ama eşek marulları, eee kara hindi bağlar, hindi bağlar. Eee onun dışına sinirle otlar. İşte görebildiklerim. Kuzu kulakları hepsi eee çok kuru olan toprak yağ şu aldıktan sonra e, şu anda şu günlerde fışkırıyor. Eee demek ki taze bir enerji var eee şu anda maddi manevi. Eee insanın eee şu anda ya pas gelecek şeyler. Eee hakikaten bu yenilenmeye izin vermek, belki bu otları eee bulup yiyerek bedeni, kanı temizlemek olabilir. Eee Keys'in yazdıklarına bakarsanız eee güzellik ve zevk ve keyif için e, iyi bir ortam var. E, kendimize değer verebileceğimizi, eee daha kolay değer verebileceğimizi söylüyor bu dönemde çeşitli yeteneklerimizi geliştirebileceğimizi eee ve neyin bizi mutlu ettiğini ve bunu daha fazla yapıp yapamayacağımızı görebileceğimiz bir zaman. Gerçekten ne istediğimizi kendimize sorabileceğimiz bir zaman. Eee ve bunun için işte çeşitli gezegenlerin açıları falan mükemmelmiş. Benim anlamakta zorluk çektiğim kısmına girmeden size bunu söyleyebilirim. Eee dişi enerjiden de bahsediliyor kalıcı bir e, dişi enerji e, ve değerler sisteminin e, dünyada tekrar belki filizlenebileceği bir dönem. Eee zaten bu sadece bu dolunaya has bir şey değil. Eee bilincin e, evrimiyle, bilincin devinimiyle, yükselişiyle eee sadece erkek ya da eril olanın e, değerli bulunduğu bir zamandan bunun dişi olan değerlerle dişi olan enerjilerle e, dengelendiği bir zamana adım atma meselesi de var. Eee aşkın e, bilgeliğinden bahsediliyor. Eee Venüs eee bize e, bu aşkın güzelliğini eee aktarıyor. Eee ve eee sonuçta ölüm de var yeryüzünde ama ölüm olmasa zaten eee doğacaklara yer olmayacak. Dolayısıyla bunun da aşkla anılabileceğini eee hissettiriyor şu anda benim de sizinle paylaştığım bu yazısındaki ifade. Eee ve kendi ölümlerimizi, sürem yaşamımızı eee zenginleştirmek için belki Venüs'ün yardımını alabiliriz diye bir eee saptaması da var. Yani bizi E bir takım eski kalıplarımızın ölmesine tanıklık ederken eee hayatımızda doğacak yeni enerjilerle eee belki yapabileceğimiz güzel bir dans için eee Venüs'ten beslenebileceğimizi anlıyorum. Evet şimdi bir müzik aramız olacak. Eee ve Norma Winston'dan eee Stars yıldızlar isimli parçayı dinliyoruz. 74 9 açık radyodayız. Kayıt cihazıyla biraz daha rahatlamış olan programcınız bu müzik arasından sonra yine bu dolunay ve birtakım etkileriyle ilgili gezegenlerin işte birbirleriyle olan ilişkileriyle ilgili size öğrendiklerini aktarmaya devam ediyor bir programındayız. Evet. Venüs bize bu aşk tanrısı bize eee içimizdeki kuralların hayatımızda nasıl etkileri olduğunu ve eee bize hizmet edip etmediklerini de eee bilmemizi kolaylaştırıyormuş. Bize bunu e, kavrayışımızda yardımcı oluyormuş. Eee bu aşk tanrısı ve bilgelik tanrısı aynı zamanda bu sefer kendi yapacağımız devrimin dönüşümün devrimin eee aşk ve barışın hizmetinde olması gerektiğini bize hatırlatıyormuş. Eee Kate'nin yazdıklarından eee bunları size aktarabilirim. Eee evet, yeni alanlara adım atma zamanı, eee doğayla uyum içinde yaşamakla ilgili bir zaman. Eee bundan sonra ne yapacağımızı bilmek için eee bir ihtiyaç bu. Yani doğayla uyum halinde olmak aslında bizi eee kitaplarda okuduklarımızdan daha farklı bir bilme haline eee taşıyabiliyor. Yani bir sessizlik anında bir ağaçla belki eee temas halindeyken bir kuşu izleyip onunla birlikte yüreğimiz böyle hop ederken eee Bir takım şeyleri bildiğimizi fark ediyoruz ya da o an bize malum oluyor bazı şeyler. Eğer bu sessizliği rahat kaldırabiliyorsak büyüyemiz. Yani hemen koşup bir şeylerle oyalanma ihtiyacımız olmazsa biraz sakin durabilirsek. Eee kendimizi evimizde hissetmekle ilgili bir şeyler de var. Eee kendi içimizde rahat mıyız? eee kendi egomuz, kişiliğimiz diyebildiğimiz bir şeyler bizi rahat ettiriyor mu yoksa onların içinde azap mı çekiyoruz? Nasıl eee uyumlayabiliriz kendi iç kurallarımızı dışımızdaki gerçekliğe eee ve nasıl gevşeyebiliriz? Nasıl bu zorlu dönemden çıkıp rahatlayabiliriz? eee kendi iç merkezimizle bağlantıya nasıl geçebiliriz? Onu nasıl hissedebiliriz? Ve sükuneti dışarıdan içeriye değil de içeriden dışarıya doğru nasıl yaratabiliriz? Eee ayın eee tabii çağrışımları arasında bizim yüreğimizle olan bağlantısı da var. Hep zihinde, hep zihinde yaşıyorsak biraz yüreğimize dikkatimizi vermemiz için de Bu e, dolunay zamanı e, gayet uygun bir zaman. Eee bir erkek için eee bir kadının eee onun ruhunu simgelediğini söylemiş eee Katie yazısında. E, bir kadın içinde bir erkek aynı konumda. Ama biraz daha fazla eee korunma ve kendini gerçekleştirme şeklinde olurmuş. Eee erkek için kendi ruhuna eee bakabilmek bir kadın aracılığıyla olabilirken bir kadın için eee güven duygusunu ve kendini gerçekleştirme eee meselesini bir erkeğin aynasından eee kendini izleyerek yapması eee daha belki rahat olabilir. Eğer varsa eee bir eşiniz, bir sevgiliniz eee bu şekilde de bakabilirsiniz ilişkinize. Eee işte ben de bir süredir bu zorlu zamanlar içinde eee buna niyet ettim ve buna gayret ettim ve gerçekten eee farklı bir seviyede eee kendimizi çeşitli tuzaklara düşmeden hemen önce ya da düşmüş olsak bile o tuzaklara ha şimdi tuzağa düştük eee ve oradan geriye bir adım atabiliriz aslında nedir gerçek mesele nedir gerçeğin e, ta kendisi olan şey görüntüde bizi oyalayan şeyleri şöyle bir aralayabilir miyiz işte ona bakma fırsatı e, daha fazla oluyor. Eee Katie'ye göre ruhumuza şarkı söyleme zamanı ve aşk isteme, e, sevgi isteme zamanıymış. Eee tamamen bir hasatla e, ilgili bir hikaye. Yani ne ekersek onu biçiyoruz. Eee ama bir şeyler biçtikten sonra da o biçtiğimiz şeyin eee güzelliğini ve eğer hoşumuza gitmiyorsa bile bir şeylere hizmet etmiş olabileceğin hakkını vermekle ilgili. İçimizde neyin kuluçkada olduğunu, neyin daha sonra ortaya çıkacağını da eee bu esnada görmek mümkün. Gerçekten ne istediğimizi yüreğimizin içindeki arzuların ne olduğunu. Eee bunlar illa maddi şeyler olmak zorunda değil ama hayatla ve umutla ilgili eee bir şeylerden söz ediyor. Eee yeni bir öykü yazmak için ilk günleri bakalım nasıl kullanacağız. Eee evet, eee bu şekilde bu yorumları size aktarmaya devam ederken eee kitlenin sayfasına veda edeceğim. Eee şöyle onun bir kitabı varmış, e, yeni bir kitabı varmış. Eee Bilgeliğin eee kız çocukları. Eee kadınlar dünyayı nasıl değiştirebilir? Böyle bir kitap yazmış. Eee aslında eee Zürih'teki Jung Enstitüsü'nde eee rüya yorumlamayı öğrenmiş. Orada eğitim almış. Eee ve ondan sonra da eee dişi ruhsallığı üzerine bir psikolojik danışmanlık yüksek lisans çalışması yapmış. Evet bir takım başka becerileri de var. İşte astrolog olmanın ve öykü anlatıcı olmanın yanı sıra arketiplerle, temalarla filmlerdeki arketip temaları ile ilgili çalışmalar yapıyormuş. Ee, düş gücümüzle rüyalarımızla e, mitolojik öykülerle astrolojiyle e, simge diliyle e, öykü anlatımıyla ritüellerle e, ruhumuzun bilgeliğini uyandırmak için e, çeşitli çalışmalar yapan birisi. E, ve inanıyormuş ki e, onunla ilgili bilgilerin son cümlesi de şöyle. E, her birimiz sanat yara, sanatsal bir e, yaratı e, çalışması içinde bulunabiliriz. Bir sorumluluk alabiliriz. Eee insanlığa esin kaynağı olabiliriz. Bir takım bir şeyler öğretebiliriz ve e, insanlığımızı aslında şifalandırabiliriz. Eee yazarların ve sanatçıların eee böyle bir görevi olduğuna inandığını yazmışlar onun ama her birimizin de bunu yapabileceğine inanıyormuş kendisi. Eee evet herkes bir şeyler yazabilir, herkes bir şeyler çizebilir. Yeter ki orada katı yargılar ben yapamamlar, ee, onlar görürse işte komik bulurlar gibi birtakım korkular eee bizi sınırlamasın. Eee aynı zamanda da eee çeşitli kültürel, ruhsal, psikolojik, siyasi yazıları da vardı. Eee ben bu aşamada bir başka web sitesine daha baktığımı hatırladım. Eee 17 Kasım 2013 Boğa burcunda dolunay Hayaletli Kule'yi terk etme zamanı başlığını taşıyor. Eee Juno nun eee kendini tanımlaması şöyle kendi halinde bir yıldız gözlemcisi. Eee onun blogunda junoastrology.com eee.com eee adresinde eee bu yorumları eee bulabiliyoruz. Ama bu dolunaya özel olanda eee birazdan size aktarmaya niyetliyim. Dolunayın eee bir güneş ay karşıtlığı olduğunu söylemiş. Güneş ruhumuzdan yansıyan ve hayat yolumuzu aydınlatan ışıktır. Ay ise aklımızı çelen ve bizi kendi merkezimizde olmaktan alıkoyan bir cazibe odağıdır demiş. Eee bu da değişik bir yorum. Yani ay güneşi tam olarak yansıtıyor dolunayda böyle tabak gibi kocaman yuvarlak. Eee ama güneş ve ayın da eee bir takım eee çehitli e, hikayelerde, işte mitolojik öykülerde iki kutbu temsil ettiği de ortada. Eee ama bunun böyle güzel anlatıldığı e, bir başka şey okumadım ben. Güneş ruhumuzdan yansıyan ve hayat yolumuzu aydınlatan ışık, ay ise aklımızı çelen ve bizi kendi merkezimizde olmaktan alıkoyan bir cazibe odağıdır demesi çok hoşuma gitti. Yun unut. E, evet, e, dolunay yansamalarla dolu bir vadidir." de demiş. E beden ve ruh, akıl ve duygu, şiddet ve şefkat, korku ve cesaret arasında denge kurmayı bize öğreten bir sınavdır." demiş. E bu da çok güzel geldi bana. Çünkü sınavlar genellikle korkulan şeylerdir ve eee hep bir kaygı olur acaba bu sınavı geçebilecek miyim? Ama sınavın aslında bir eee öğretme aracı olduğu da e, hatırlanırsa bu daha zevkli bir sürece dönüşebilir. E denge olabilmesi için aslında dengenin olmadığı bir zamanda olmalı e, ki dengeyi biz e, tekrar kurabilelim. E bu e, benim hep takıldığım bu ikilik dünyasında yani dolunay niyetimi sizinle paylaşmıştım müzikten önce mükemmeliyetçi bir tarafta bir de hani hiçbir şeyi kontrol edemem ki ben zaten ben yapamam diyen eee öbür tarafım. Eee bu ikisinin bir olmasını, birbirinin içinde erimesine ve dengeye ulaşmasına niyet etmiştim. Eee demek ki dolunay eee Juno'nun tabiriyle böyle bir denge kurma zamanıymış o da e, ayrıca e, güzel bir şekilde ifade etmiş bunu. E, Dolunay içimizdeki hayal ettik kuleyi terk etme zamanı olabilir demiş. E, elindekileri kaybetmekten korkan, var olana tutunan, elle tutulabilir ve gözle görülebilir olanı bilinmeyene y tutan Boğa burcunda imiş ay. Şimdi Eee başka yerlerdeymiş aynı zamanda da gene o astrolojinin karışık, karmaşık gelen tarafı burada da karşıma çıktı. Eee diyor ki şu anda bulunduğu yer 12. ev dediği yer geçmişten gelen ve ömrü dolmuş oluşumlar. Hayaller, yanılsamalar, bilinçaltı korkular, depresif haller, zihinsel rahatsızlıklar ya da görünürde fiziksel olsa da kökeni bastırılmış duygusal sorunlara dayanan hastalıklar, yoksunluk bilinci, yasak ilişkiler, gizli eğilimler ya da gizli tutulan tercihler, bilinçli yalanlar ya da bilinçsizce oluşmuş yanlış anlaşmalar, engellenmişlik hissi, kurban psikolojisi ve yok olma pahasına yapılan fedakarlık. Aman Allah'ım bütün bunları bir nefeste okuduktan sonra eee biraz endişe ettim açıkçası. Hani bitmişti o tufan, o fırtına, o tsunami. <gülüyor> e, fakat demek ki eee bu da var. E bundan başka eee Bu çağda bizi hareketsiz bırakan, gelişimimizi engelleyen, hayat gücümüzü tüketen, bizi anlamsızca esir eden eee bu nedenle de böyle kesilip atılması yani temelli kurtulunması gereken unsurları temsil eden bir başka eee yerdeymiş Ay aynı zamanda. Eee böyle bunların hepsi bir araya geliyor. Eee ve oldukça burada bir açılım gene görebiliyoruz. Yani Juno'nun sayfasında da bu dolunayın e, onun deyimiyle hepimizin hayatında bize zarar verdiğini açıkça gördüğümüz davranış modelleri, hayat zeminleri ve ilişkilerle hesaplaşma ve onlardan kurtulma e, zamanı olduğunu e, görüyorum. Eğer saplantı haline getirdiysek ya da zaaf haline getirdiysek, daha iyisini yapmayı bilemiyorsak E bir de değişimin getireceği bilinmezlikten önümüz kapıyorsak, korkuyorsak, eee veya çok uzun zamandır tekrarlıyorum ben bu hatayı. Buradan geri dönmem imkansız diye bir eee zan içindeysek, öyle zannediyorsak, eee ama eee sürekli erteleyerek de hiçbir yere gidemediğimizi fark ettikten sonra eee muhakkak artık burada bir açılmak ve bu e, saplandığımız, tutunduğumuz neyse ondan vedalaşmak zamanı olabilir. Eee gene eee güvenli bir yerde duracağız, tanıdık bir yerde duracağız diye eziyeti uzatmanın eee çok bir anlamı olmadığını ben kendi özel hayatımda bu günlerde çok net bir biçimde eee görüyorum ve hissediyorum. Eee bu dönemde de sanırım bunun e, iyice bizi köşeye sıkıştırdığını fark ettikten sonra bunun içinden çıkacak enerjiyi de bulacağız. Evet, Juno e, <gülüyor> şöyle demiş. Bütün bunları yazdıktan sonra ay ne fena dediğinizi duyar gibiyim ama bilin ki bu evrenin bize hadi gayri deme şeklidir. Bazen insan kaybedeceği hiçbir şey kalmadığı bir noktaya gelmeden kayba yol açan davranışlarından ya da tercihlerinden vazgeçmeyi göze alamaz. Ne var ki bizi ürküten bir risk veya üstümüze yapışmış bir alışkanlık ile çok önemsediğimiz bir sorumluluk ya da basitçe hayatta kalma güdümüz arasında kaldığımızda hiç yapamayacağımızı sandığımız bir şeyi can hamdile yapı vermemiz mümkündür demiş. Evet bu noktada bir müziğimiz daha olacak eee Normal Winston'ın eee bir başka parçası eee Distance şimdi dinleyeceğimiz parça. Eee mesafe. Bakalım bu kalıplarla aramıza bu mesafeyi koyup onları temizlemek için bize faydası olacak mı bu güzel eee müzik. of mm it. -hmm. No radyodayız bir programındayız. Eee bugün eee dolunay ertesi. Eee birazcık benim de çok iyi bilmediğim astroloji konusuna eee hafifçe girmiş oldum. Ama okuduklarımdan keyif aldım. Eee sizinle paylaşmaktan da keyif alıyorum. Eee kendi özel hayatımdaki eee şu sıra yaşadıklarımızla da çok örtüştüğü için oldukça inandırıcı buldum. Yani işte bugün hangi burçta ne olacak, bugün işte sokağa çıkmayın dikkat edin türünden bir astrolojik hani tahmin meselesiyle hiç ilgili değil şu ana kadar gördüklerim. Daha çok doğru zamanda doğru yerde olmak gibi enerjilerin nasıl işlediğini üzerimizde ve bizim bu akan enerji üzerinde nasıl e, belki bir dalga üzerinde sörf yapar gibi ya da yelken e, kullanır gibi e, nasıl akıp gidebileceğimizin ipuçlarını e, bize verdiğini düşünüyorum. Eee Bilinç Okulu diye bir web sayfasına daüştüyolum. Eee orada bu e, dolunay için sahip olduklarımla daha değerliyim gibi bir e, ibare ile başlıyor anlatılanlar sahip olduğumuz değerler, mallar, güvenliğimiz, yeteneklerimiz, kazançlarımız, sevgi, duygusal bağlılıklarımız, toprak ve sanat ile ilgili konular eee gündemde oluyormuş bu dolunay zamanında. Eee çeşitli çekişmeler, kavramlarda bir takım karşıtlıklar olabilir diyor güneş ay karşıtlığı eee bağlamında. E bu sırada da kendimizi değerli ve güvende hissetmek için neye ihtiyacımız olduğunu sorgulayabiliriz. Bunlara sahip miyiz? E güven içinde hissediyor muyuz kendimizi? Bir başkasıyla ilişkimizde güven ne kadar var? E elimizdekilerin kıymetini gerçekten biliyor muyuz? Böyle sorularla karşılaştım bu sayfada. E evet bunlarla zihnimiz meşgul olabilir ama eee ayağımızın da sağlam yere basabileceği bir zaman imiş bu. Eee bu sırada para pul işleri, eee iş işleri, işte eee çeşitli birtakım anlaşmalar vesaire bunların da yapılabileceğini söylüyor. Eee daha önceki aktardıklarımla e, benzer şekilde aşk ve tutku ve zevkin ön planda olabileceğini söylüyor. Eee evet, fazlaca gene hangi burçta ne olacak falan onlara girmeden eee maddi manevi birtakım bağlantıların eee kurulması için uygun bir zaman olduğunu ben de buradan anlıyorum. Eee geleceğe dönük ve uzun vadeli işlermiş bunlar. Eee bizim için de şu anda eee İstanbul'dan ayrılmak ve eee tam başka bir eee coğrafi alanda yeni bir başlangıç yapma zamanı. Eee geleceğe dönük ve uzun vadeli olabilecek birtakım adımları atmakta olduğumuzu eee ama bunu da çok kolay yapamıyoruz açıkçası. Bayağı zorluklar var. Kendi o içimizdeki gölgelerle karşılaşıyoruz. Onlarla bazen çatışıyoruz ama eee sonunda da niyet baştan eee bunları aşmak olduğu için yani fiziksel çevreyi oluşturmak ya da eee para sıkıntılarını halletmek için önce içimizde bir huzur olması gerektiğini farkındayım. Eee çok şükür. Eee ve oradan yola çıkıp esas sorun ne para ne eee işte barınak aslında eee içimizdeki korkuları fark edip onlarla eee bir tekrar tanışmak Ve onları sıkıştırdığımız, bastırdığımız yerlerden çağırıp e, o korkular sayesinde neler kazandığımızı ama artık o korkular olmaksızın da ne hoş bir şekilde ilerleyebileceğimizi e, bir iletişim içinde olarak bu konuları dönüştürmek için e, elimizde kullanmak. Yani onlardan bir çeşit bir şeyler öğrenmek, dersler çıkarmak zamanı. Evet hareket etmenin daha kolay olacağını, birlikte ortak hareket etmenin daha kolay olacağını bu donayla birlikte eee belirtmişler bu bilinç okulu sayfasında. Eee geleceğe dönük uzun vadeli işler yaparken tabii biri itip biri çekerse, eee biri vazgeçip öbürü sürüklerse işler çok zor oluyor. Ha bu ortak hareket etmek böyle eee güzel dans etmek gibi ya da işte Yunusların birlikte e, atlayıp sıçraması gibi denizin içinde ve üzerinde eee keyifli bir şey. İşte sağlıkla ilgili eee dikkat edilebilecek şeylerden bahsedilmiş. Eee onlara çok girmiyorum. Eee ama belirsizliklerin, eee sıkıntılı zamanların eee büyük bir eee yoğunlukla geldiği bir dönemi noktalayıp biraz ferah çıktığımızı gene eee bu sayfada da eee görmekteyiz. Eee bir başka son uğrayacağımız sayfa var. Eee bu da mysticmama.com.com isimli eee bir eee blog. Eee burada da eee bizim dolunayımızı kutlamışlar. Eee mistik ana Ya da Mystic Mama öyle başlamış hissine. Eee diyor ki eee bize bizi kökle köklenmemizi sağlayacak, yere ayağımızı sağlam bastıracak bir enerji getiriyor 17 Kasım'dan sonraki günler. Eee böylelikle e, temel değerlerimizle eee daha uyum içinde yaşamamız mümkün olabilir. Bizim için gerçekten neyin önemli olduğunu fark edip eee onunla eee örtüşecek adımlar atmamız mümkün olabilir. Eee çok hızlı bir değişim var ve dönüşüm var hayatınızın e, akışı içinde. Eee sanki böyle hızlı akan bir nehir gibi. Eee ama tabii orada kenarlara çarpıp kafamızı, gözümüzü eee acıtmak yerine akışta olmayı da hani en azından e, hedefleyebiliriz diye ben düşünüyorum. Eee bu e, dolunayda bize öğrettiği şey bir takım sorular sormak. Benim de bir programımda en sevdiğim şey genellikle kendimi ve sizi sorularla baş başa bırakmak. Eee bu programın kalan işte birkaç dakikası içinde eee bunu yapacağız. Eee sizin için ya da benim için gerçek nedir? Mesela bu soru önemli. Gerçeğimiz nedir? Bunu fark etmiyoruz çoğu zaman koşuştururken ama bazen sessiz bir an yapıp kendimize böyle küçük bir es verip zihinsel karmaşayı bulanıklık olarak onun altına dalabileceğimiz daha berrak bir katmanı elebileceğimiz bir aşama olarak görüp onun altında gerçeğimizi aramak. Eee gerçekten nelere değer veriyoruz? Hani şunu istiyoruz, bunu istiyoruz, şu olsun diyoruz falan hayat içinde ama Hani 3-5 tane gerçek değeri var insanın. Eee onları tekrar hatırlamak için bu dolunayı eee kullanabilir miyiz? Eee bize tutku veren, tutku hissettiren nedir? Onun peşine düşmek için önce onu fark etmek lazım o soru var. Eee hayatımıza anlam veren neler var? Eee bunu da sormuş. Eee ve hani elinizde böyle Çok sınırsız bir paranız olsaydı neler yapardınız? Çünkü e, bu dolunayda maddiyatın da bir yeri var. Eee bir taraftan da maddiyatın aslında eee dışarıdan içeriye doğru değil içerideki bir takım dengelerin kurulmasıyla gelebileceğini de eee birçok kaynaktan e, izliyorum, okuyorum. Eee sonuç olarak içimizdeki ve dışımızdaki kaynakları özlediğimiz yaşamı hayatı yaratmak için kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz? Eee evet, içimizde hangi değişiklikleri yaparsak dışımızda özlediğimiz şeyler belirecek. Eee önce içeriden başlamak gerektiği konusu tekrar eee hatırlamakta fayda var. Eee ve burada da içimiz dediğimiz yerde birtakım sıkıntılı, gölgeli eee karanlıktan bize böyle parmağını sallayan ya da e, bizi tehdit eden, korkutan e, birtakım e, şeyler olduğu da malum. Eee onlardan e, seçip seçip bazılarını özgür bırakmak için eee iyi bir zaman. E, sevgiyi seçip korkuyu sevgiye dönüştürmek için, korkusuzluğu deneyimlemek için eee güzel bir zaman bedenimizi bir elçi olarak kullanabileceğimizi hatırlatıyor bize mistik mama. E bedenimize iyi bakmamızı eee bizden eee istirhab ediyor. Dinlenmek, eee güzel tam gıdalarla beslenmek, bol bol güzel bir canlı bir suyu içmek, eee bedenimizi toksinlerden temizlemek bu bahar zamanında kese girmeden az önce yine dikkat edebileceğimiz şeyler. Kendi güvenliğimizden ve güven duygumuzdan kendimiz sorumluyuz. Bunu da hatırlatırmış eee Boğa burcundaki dolunay. Eee bu da çok önemli. Neden beni güvenli hissettirmiyorsun? Ya bir başkasından bir şey istemek veya bir başkasını bu güveni sağlamadığı için suçlamak yerine eee tamamen kendi üst benliğimizden, kendi ruhumuzdan, kendi tanrısal parçamızdan besleyerek bu güvenlik duygusunu eee yaratabileceğimizi, yeşertebileceğimizi de hatırlayarak eee programı eee noktalayacağız. E, haftaya görüşmek üzere. İç dünya, dış dünya. Hazırlayan ve sunan Melda Keskin.